الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعنذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim. Ve lâkî kıymetli olanlarla birlikte, lâkî kıymetli olanlarla birlikte, lâkî kıymetli olanlarla birlikte, lâkî kıymetli olanlarla Göbellik <Sessizlik> ana resulü olan Nebiül Kerim ve bizler de o zalike min'şakirîn Çok aziz ve pek muhterem üsümular. Konumuz konumuz yine insan insan muhterem ünliler ömür boyu insan deyip konuşmaya başlasanız hatta ömrünüze ömür ekleseniz yine insan bitmez muhterem ünliler dersimin mukaddimesinde dua ediyorum ya Rabbi bizi gerçek insanlar zümresine ilhak eyle <gülüyor> Teberrüken Evvelce de mana vermiş olmakla beraber Cemaatimin zihninde, kafasında, kalbinde mana kararlaşsın diye Dersimizin Ser levhasını tezin eden ayeti celileye mana veriyorum tekrar. Alemlerin yüce Rabbi buyuruyor ki kitab-ı keriminde Estaizu Billah Ve le gad kerramna beni Adem Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Yani diğer mahlukata fazla olarak ona ki bugün tahmin ediyorum yine mukaddimede kalacağım gelecek ders, o bir ders bu kerametleri sıralayacağım inşallah teala. biz Adem Ademoğullarını beni beşeri mükerrem kıldık ama her derste hemen ifade ettiğimiz gibi bu keramet şu cesediyle değil muhterem müminler onun manasına yerleştiren yerleştirilen fazaili i ilahiyye ile onun için şair peşiyle okuyayım öyle diyor ya el cismi kemtes ali hıdmetihi etatlubur ribha fima mafihi husranın akbil alen nefsi ve stekmil fazailaha fe ente bil ruhi la bil cismi insanın diyor Ey hayatını cismine, cesedine, hizmetle, yemekle, içmekle, şehvetini tatmin etmekle geçiren insan Zararı baştan görünen bu alışverişten kar mı beklersin diyor Gençler Gençler Fani ceset, geçen derslerimizde üzerine basarak söyledik, sonunda kabirde cife. Bu fani ve neticede toprak altında cife olacak maddi varlık ve görünümüye hizmetle koskoca bir ömrü zayi mi ediyorsun diyor. E tatlubur rib'a fîmâ fîhî öyle bir ticaret ki zararı önden görülüyor zaten nasıl devam ve ısrar edersin bu ticaretle akbil ale nefsi ve istikmel fazailaha buradaki nefsten murat ruhtur kalptir imandır manadır Nefsine dön ruhuna dön kalbine dön aklına dön iman ve aşkına dön onu manevi sıfatlarla teşhis et. Nefsini terbiye et. Fe anta bin-nefs la bil cismi insanın. Sen ruhun, kalbin ve imanınla insansın. Cisim ve cesedinle değil. Ya. Biraz sonra göreceğiz muhterem Müslümanlar. Onun için ben peşinen cemaatime hemen şunu söylemek istedim. İnsan oğlu manasıyla Aklıyla, kalbiyle, ruhuyla, Allah'a teveccühüyle, Resulullah'a sıkı sarılmasıyla, Kur'an nuruyla dolup ibadet ve taat ve Mevlası'na itaat etmesiyle ancak insandır. Yoksa ne olacağını biraz sonra göreceğiz. velakat lekat beni Adem Cenab-ı Hak buyuruyor Biz Beni Ademi Adem, Adem ulularını mükerrem halk ettik. Ve hamelname hümbilber <gülüyor> rivelbahır, onları karada ve denizde, bir taraftan hayvanatı binitleri, attan deveye halk ederek üzerine bindirdik. Denizlerde de gemiler, sefineler, kayıklar, motorlar halk etmek suretiyle onları gezdiriyoruz. Demek ki muhterem Müslümanlar bu denizlerdeki güzel seyahatleri Cenab-ı Hak daha Kur'an inerken kullarına vaat ediyor yaa yıllar bin yıllar sonra olacağı Cenab-ı Hak Adem kulundan başlayarak müjde ediyor ve hamelnahum fil berri vel bahar devam ediyor ve onlara güzel güzel rızıklar temiz temiz rızıklar Tayyip burada katkısız temiz demek muhterem Müslümanlar hatta rızkın tıymını şöyle tarif eden de olmuş bir kimse şuradaki ticaret hanesinde ezan okunduğu halde camiye gitmez de alışveriş yaparsa Dürüst ve namuslu alışverişinde rızkı halaldır tıyıp değildir diyor. Cemaate gitmediği için rızkı halaldır ama tıyıp değildir diyor. Cenab-ı Hak diğer ayet Ya de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve مِنَ الطَيِّبَاتُ Ey müminler Tayyibattan çok temiz olan rızıklardan yiyiniz Ve salih ameller işleyiniz diye buyuruyor. Müminler Demek ki müminin gerçek manada rızkı cemaatlere bile devam ederek ve minare gibi doğru ticaretlerle melek haslet huy ve ahlak ile mümin kardeşlerinin menfaatını kendi menfaatına tercih ederek yaptığı alışverişlerde elde ettiği kazançla ancak yediği nur olur, yediği ibadet olur yediği marifet olur yediği aşk olur yediği Mevla'ya husrat da dizine derman ruhuna kuvvet olur ama eğer rızk Allahu u Zülcelal tayyibatı lütfettiği halde haram halal demeden gayri meşru yollardan temin edilirse öyle bir rızk insanoğlunun kalbinde zulmet ve karanlık meydana getirir. Ruhunda çılgınlık ve şımarıklık iras eder. Cenab-ı Hakk'a ısyan ve kötü niyetler, şeytanın vesveseleri ona musallat olur. Muhterem Müslümanlar, o bir kurt sineği var. Buzdolabında duran ve pırıl pırıl ete musallat olamaz o. Şo Şu tarafa şuraya bir yere terk edilmiş kokuşmuş etin üzerine yumurtasını bırakır hemen arkasından kurt çıkar tecrübeli müslümanlar hepiniz bilirsiniz bunu efendim et kurtlanmış derler niye? bırakılmış bakılmıyor kokmaya başlamış arkasından sinek gelip yumurtasını bırakıyor ve kurtlanıyor <gülüyor> gençler aynen müminin kalbi de böyle aynen müminin kalbi de böyle eğer oraya pırıl pırıl pınar suyu gibi ibadet nurunu verirseniz halal ve tıyp kazançla kalbin etrafındaki o damarları beslerseniz ve Cenab-ı Hakk'a aşk ve sevgiyle Ya Rabbi genç neslimize iman ve aşk lütfet Ya Rabbi Müslümanlar dua ediyorum Genç neslimize ihtiyarlar bana darılmasın. Hocam hep gençler diyorsun, hiç ihtiyarlar... Yok, onlar artık vadesini doldurmuş, hizmet süresi dolmuş. Eh, elinde tesbih, dilinde zikir, seccalisinin üzerinde, ben bazen kendim için de öyle diyorum, sürriyetten kalmış insanlarız biz artık. Cenab-ı Hak bizim günahımızı affetsin amelimizi kabul buyursun inşallah teala. gençler ve gençler diyorum sonra babalara annelere sesleniyorum her dersimde biliyorsunuz her dersimde neslinizi yetiştirin eğer neslinizi yetiştirmiyorsanız ağlamakla gözünüz çıksa dahi Duanızı Cenab-ı kabul etmez. Duaların kabulü için, Hayırlı ati için, Nurlu gelecek için, İslam'ın saltanatla dünyaya hakim olması için, Altı buçuk milyarın Neslini Allah'ın istediği gibi, Resulullah'ın dilediği gibi, Kur'an'ın tarif ettiği gibi, İslam'ın emirlerine muti nesil olarak yetiştireceksiniz Rabbim acaba o günü görecek miyiz Allah Allah. <gülüyor> ulan sen milyar defa olsan da Rabbimden ben Rabbimden ben cennet vatan istiyorum cennet vatan Meyhanesiz, kerhanesiz, kumarhanesiz, hapishaneleri boş, mahkemeli rahat, tutuk evlerinde suçlu olmayan, caddelerinde iffet, ahlak ve edep kokan bir Türkiye istiyorum ben Rabbimden. Evet. Ve bunun Müslümanlar tabiri caiz mi bilmiyorum ve bu davanın delisiyim. Mecnunuyum elli senedir. cemaatından tek istediğimde şu. Ya Rabbi bize ve hocamıza o istediği günü göster diye dua ediverelim. Ne zekatınızı isterim, ne fıtranızı isterim, ne servetinizi isterim, ne hiçbir şeyinizi, sadece duanızı istiyorum Müslümanlar. Sadece duanızı istiyorum. Daha iyi günlere doğru, daha iyi günlere doğru, daha iyi günlere doğru. Ya hocam, ortaşa karanlığını getireceksiniz be. Yüce Rabbim, aslı saadetin nurunu bu Necip millete çok görme diye dua ediyorum. Evet, ve razaknâhum mine Temiz ve tıp rızıklardan da onları mezhuk kıldık. Elhamdülillah. Geçen derslerimde üzerinde durduğum için hiç durmayacağım. Evet efendim. Ve هُمْ أَلَا كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا Cenab-ı Hak sonunda buyuruyor ki Biz kullarımızı imanlı, aşklı, ihlaslı, gerçek mümin olan kullarımızı diğer mahlukat üzerine birçok yönüyle, tafsil ederek, ilahi faziletler verdik. Onları müntaz varlıklar olarak insan yarattık, buyuruyor Cenabı ı Evet, muhterem Müslümanlar, gerçek mümin olmanın tadını Mevlamız bize çok çok tattırsın. Damağımız da o tat ile ölerek Rabbimizin huzuruna öyle çıkalım inşallah. Muhterem Müslümanlar, geçen dersinde, melekler dedim sırf akıl hayvanlar dedim ortada sırf nefis insanlar dedim akılla nefis Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri aklına iman ve aşkına sağlam sarılıp nefsini şeytanın ayağının altında ezen müminlere meleklerin üzerinde rütbeler rütbediyor aklı ve izanı olduğu halde insan yaratıldığı halde nefis ve şeytana esir olup Rabbisine asi olanları da hayvanların altına indirmek suretiyle esfeler safiliğinin yarasası kılıyor Rabbimiz bizleri esirgesin şimdi muhterem Müslümanlar bugünkü dersinde Kur'an'a göre insan dörde ayrılıyor Mukaddime olarak bunun üzerinde biraz duracağım Kur'an'a göre insan dörde ayrılıyor efendiler bakınız şöyle en yukarıdan başlamak suretiyle aşağıya doğru inelim. Kamil mümin, gerçek mümin, mümtaz insan tipi. Peygamberler, veliler, salihler, muhdis kullar. Birinci zümre bu muhterem müslümanlar. Peygamberler mevhibeyi haktır lütfu ilahidir peygamberlik çalışarak kazanılmaz muhterem müminler kapı caminin yaşlı insanları da var eski hocalarımızı dinleyenler var içinizde onlarda devamlı olarak söylediler duydunuz peygamberlik mevhibeyi i haktır lütfu ilahidir bir kimse çalışarak kesbi olarak peygamber olamaz Cenab-ı Hak eltafını ve rahmetini taksim ederken Hz. Adem'den peygamber Ziyan Efendimiz'e kadar 124 bin veya 224 bin enbiya peygamberler bunlardan kitap sahibi veya suhuf verilen kişiler mursel diyoruz muhterem Müslümanlar rasul diyoruz kendinden evvelki rasule tabi olan peygamberlere de Nebi diyoruz. Enbiya zümresi. Ben peşiden dua ediyorum. Rabbimiz bütün enbiyanın tabi ama Nebi'yi Zişan Efendimizin şefaatine cümlemizi mazhar kılsın inşallah. O <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar bu söz açılmışken şunu ifade edeyim ki aşağıda da gelecek zaten tekrar onun için bazı şeyler söyleyeceğim. Biz bütün ümmetler içerisinde Farklıyız ve şanslıyız Müslümanlar. Evet. Yani Hazreti Adem'den beri geçen imanlı, inanmış, Müslüman, mümin ümmetler içerisinde Umumi manada ümmetler ve milletler içerisinde Biz şanslıyız. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. Muhterem Müminler Bizim Peygamberimiz Biraz sonra gelecek dedim ama peşiyle de söyleyeyim. Şu gördüğünüz bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı en büyük insan. Evvela alemlerin Rabbi tabii her şey onun mülkü. Tamam mı? Veren o, yaratan o, ihsan eden o. Halk onun, emir onun. Elâ lehül halku vel emr. Kainatı istediği an yaratma gücüne sahip, dilediği anda kahredip, kül edip, yok etme kudretine sahip. Onun için biz devamlı olarak dostlar arasında şöyle diyoruz muhterem Müslümanlar. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Müslüman kardeşim sen de böyle ara sıra tekrarla. İman ve inancına kuvvet olur. Biraz daha rahatlarsın. Eğer derdin varsa tabii hı? eğer derdin varsa yok hayatı tesadüfi yemek içmek uyumak kazanmak televizyonun önünde oturup gece yarlarına kadar sonra da horul horul uyumak olarak hayatı görüyorsan senin için başka fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Darılma. Ama eğer derdin varsa ne olacak bu alemin hali diye içinde devamlı bir sancı ve sızı hissediyorsan bu noktada senin teselli edeceğin yegane kaynak görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Arkasından ilave ediyorum mülk onun, millet onun Din onun. Öyle olunca bize kulluk ve dua düşüyor. Bize hizmet ve koşturmak düşüyor. Ondan sonrası her şey onun bileceği şey. Rabbim ümmeti Muhammed için iyi günler vadet, güzel günler göster Allah'ım diye iltica ediyoruz. Bütün bu alem levlake lema halaktul eflak ''Muhammed'im, Muhammed'im, eğer sen olmasaydın, bu eflaki, bu alemi, cennetleri ve nimetleri, dünyadaki bütün devlet ve saadetleri yaratmazdım.'' buyuruyor cenabı Hatta muhtemel Müslümanlar, 50 defa duydunuz benden, 51. defa tekrar söyleyeyim, Hacı ve İsrail'den Mustafa Efendi Hocamız Hazretleri, ikvanım derdi kardeşlerim derdi sofra başında besmeleden sonra bir de salatu selam okuyalım zira bu sofranın bu nimetlerin yaratılıp önümüze gelmesine sebep peygamber efendimizdir derdi nail olduğumuz ne kadar nimet varsa gördüğümüz ne kadar güzel gün ve sürur varsa bize neşe verici bütün mazhariyetler Peygamber Efendimiz'in kanalıyla bize geliyor Sofra başında besmeleden sonra bile Salavat-ı şerifi okuyarak Resulullah'ı hatırlayalım Vesile-i necatımız odur derdi muhterem Müslümanlar Rabbimiz bizi Rabbimiz bizi onun nurlu yolundan ayırmasın Amin. Muhterem Müslümanlar insanları dörde ayıracağız Kur'an'ı Kur Kerime göre dedim İlk zümre has kullar bunların başında nebiler peygamberler geliyor sonra yine bu zümrede gerçek müminler veliler salihler muhlis kullar şöyle söyleyeyim size günah işlemeyen her nefes ve adımında Konyalılar Allah'ın kulları Muhterem cemaat, dinliyor musunuz? Gerçek mümin. Her nefes ve adımında Allah'a muti, Kur'an'a bağlı, Hazreti Muhammed'in yolunda, en küçük günahına dahi gözyaşı ve istiğfarlarla karşılık veren gerçek müminler. Bunlara siz veliler deyin. Efendim? Bunlara siz muhlis kullar deyin. Bunlara siz salih kullar deyin. Bunlar birinci zümre muhterem Müslümanlar. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin diye. Müezzin efendiler bazen duadan evvel okurlar ya muhterem Müslümanlar. Güzel bir dua. Teveffena müslimine ve elhikna bir salihin. Ya Rabbi son nefesimizde bizi Müslüman olarak nezdine çek mahşerde de salih kullarına ilhak eyle huzurullaha varırken Hz. Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi ya Rabbi bunlara şeytan da zarar veremiyor muhtemel Müslümanlar ya ya. şeytan aleyh geçen dersimde Hz. Adem'den bahsederken söyledim size hatırlayacaksınız Barigahı mecdi Uluhiyetten kovulunca bana fırsat ver mahşere kadar onlara musallat olacağım öylece de oldu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki o fırsatı verirken in ibadi leysel aleyhim Sultan kapı camin muhterem cemaati kulak ver Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana müllet ve ömür verirken in ibadi leysel aleyhim Sultan. Ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim. Ey mel'un, elinden geleni yapmaktan geri kalma. Benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin buyuruyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> Diğer ay-i onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. وَلَا تَجِدُ ekserahum شَاكِرِينَ Solmuş şükredenlerden bulmayacaksın ama ey alemlerin Rabbi, onlara varlığımı benliğimi göstereceğim diyor şeytan Ali Hildane. Ancak şöyle diyor: İlla ibadeke minhumül muhlesin. Onun içerisinde, onlar içerisinde 24 ayar altın gibi muhles kullara ben bir zarar edemem diyor. Müslümanlar. Aa, efendim? Ah, ah. 24 ayar altında bakır karışık olmaz ya Muhterem Müslümanlar Saraflar öyle derler 22'si bile oldukça tertemiz pırıl pırıl Öyle olunca Mümin kulların 24 ayar altın gibi Kalbi her an 365 gün 24 saat Hatta her nefes kalbi Allah ile beraber Kalbi Allah ile beraber Büyüklerden bir zat öyle diyor Müslümanlar ya senin servetini filan ne yapacağım Bundan haber versen bana Müslüman Senin servetini Makamını filan ne yapacağım ben Büyüklerden bir zat öyle diyor 40 yıl kalbimin kapısında bekledim Rabbim diyor 40 yıl kalbimin kapısında bekledim kalbime senden gayri bir şey koymadım Allah'ım diyor yine büyüklerden bir zat 40 yıl uykumda da Rabbimden gaflet etmedim diyor böyle olunca bu zatın da peygamber efendimiz gibi abdesti bozulmaz efendiler Böyle olunca uykusundan da Rabbisinden gaflet etmeyince bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz. Ama edeben kalkınca abdest tazeler. Edeben. Çünkü kendinde dalgınlık yok, gaflet yok. Her an Rabbisiyle beraber. Peygamberimiz Zişan Efendimiz hep duyuyorsunuz tabii söylüyoruz. Uyuyorlar, kalkıyorlar, namaza duruyorlar. Ayşe validemiz uyudunuz ama ya Rasulullah. Ya Ayşe. Tenamu aynaya velayena mu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlardı. Ya 24 saat kalp Allah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 Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız, eh gelecek şurası olursam yine derse çıkacağım inşallah. <gülüyor> Muhterem beyim <mümin> kardeşlerim, <gülüyor> ya. ya ağzımızın tadı, kalbimizin tadı, aklımızın tadı, dımağımızın tadı, her şeyin tadı. Allah ile beraber olmakla ancak yoksa yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra Allah'dan ayrı düştükten sonra biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhteremimler evet salih kullar evvela peygamberler sonra hiç günah işlemeyen hatası olursa hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfarar sarılan kul muhterem müminler hata günaş demezler bunlar hocam ona bir misal verir misin Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriyus Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor Seriyus Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor sormuşlar efendim o hatanız nedir diye Selin Üstakatiye Kaddesallahu sirrahul hafii vel celil Mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler koştum ben de diyor onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında Yol yolda karşıma biri geldi. Efendim sizin dükkana, sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsunuz seri öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim. Diyor. Aa, kulluk Kul ol kurtul diyor Mevlana Müminler kul ol kurtul diyor Ama <gülüyor> Kula kulluk değil Akif'in dediği gibi Her zaman okuyorum ya size yumuşak başlıysem kim demiş uysal koyunum kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum ulan beni kendine kul edemesin ben bir kapının kuluyum ki o kapının sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır büyüklerden velilerden biri devrin sultanlarından birinin huzurundan ayrılırken bakınız müminler latih bir misal büyüklerden veli kullardan has kullardan biri devrin makam sahibi seçkinlerinden birinin huzurundan yanından ayrılırken o veli kula dile benden ne dilersin benden bir istediğin var mı diyor Veli kulun o sultana verdiği cevap bu. Senden ne dileyeceğim? Mülki azamı min mülkik diyor. Mülki azamı min mülkik. Senden ne dileyeceğim? Benim mülküm senin mülkünden, benim emrim senin emrinden daha geniş ve müessir diyor. Yahu nasıl olur? Ben devrin sultanıyım, sense belli fakir bir kulsun diyor. Ben alemlerin sultanı olan Rabbekul olunca O bana öyle salahiyet verdi ki diyor Dünyanın her tarafında emrim geçer Arz üzeri benim mülküm gibi tasarrufumdadır diyor Senin gibi Hudutları belli bir yerin sultanına benim ihtiyacım yok diyor Mülki azamı min mülkik Yine böyle birine Devrin sultanı Benden ne dilersen dile efendim diyor o diyor ki, senden ne dileyeceğim, senin taptığın benim kulum, diyor. Velii kulların sözleri çok manidar muhterem Müslümanlar. Senden ne dileyeceğim, senin taptığın benim kulum, diyor. Efendim bunu hiç anlayamadım, diyor. Sultan öyle diyor, bunu anlayamadım. Sen nefsin kulusun, nefisse benim kulum, diyor. Mesela bu. Hey hey... Hacı amca, hangi durakta bekliyoruz söyler misin? Hangi kavşakta bekliyoruz? Ha? Senin tattığın benim kulum diyor. Senden ne dileyeceğim diyor. Anlayamadım deyince sen nefsinin kulusun. Ben sen Allah'ın kuluyum. Şu halde nefis benim kulum diyor. Benim emrimde diyor. Senden ne bekleyeceğim diyor. Birinci zümre bu. Muhterem Müslümanlar. Bu da Allah'a kulluğun getirdiği neşe. Aşk erine bir uğrayalım, geçelim isterseniz. Ha? Kapı caminin muhterem cemaati. Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım, geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Ya Rab bizi en doğruya ilet. Öyle diyor Mevlana'mız. Ben bende şüdem, bende şüdem, bende şudem. Ben bende be haclet, beser üfkende şudem. Her bende şevet şad ki azad şevet, men şaad ezanem ki tura bende şüdem diyor. Bak Kapı Camii'nin muhterem cemaati bak, aş ne diyor. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ama Rabbime kulluk vazifemi tam eda edemediğim için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor Mevlana. Her kul köle olduğu kapıdan ağaca dolununca sevinir ve şad olur. Bense ne zaman sana senin kapına kul ve köle olursam o zaman sevinir ve şad olurum Rabbim diyor. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Rasulullah da kölem desin. Dünyada benim için en büyük ve âli rütbe bu muhterem Müslümanlar. Bazen Mescidi Saadet'te Konya'dan gelen kardeşlerim veya diğer yerlerden gelen kardeşlerim soruyorlar. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Medine-i Tayyipede, Mekke-i Mükerreme'de altı buçuk ay kalıyorum ya Cenab-ı Hak ölümümü Medine'de kılsın inşallah dua ediniz. Evet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 yanağım ayak izinde ve dudağım kapısının eşiğinde Rabbim bana bin yıl ömür de versen bu neşeden ayırma diye duacıyım inşallah oğluma vasiyetim bu torunuma vasiyetim bu kızıma vasiyetim bu kardeşlerime vasiyetim bu kapı muhterem cemaati, eğer kabul buyurursanız Size de vasiyetim bu. Eliniz arşa açık, alnınız secdede, dudağınız Hazreti Muhammed'in eşeğinde, eşeğinde, yanağınız fahri kainatın izinde olsun inşallah. O da. Allah Allah. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Allah Allah. Muhterem ümriler, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen peygamberler ve veliler, Hani ela inna evliya Allah'i la havfun alehim diye okuyoruz ya. Allah'ın veli kulları için korku yok. caminin muhterem cemaatlıyor musunuz? Allah'ın veli kulları için dünyada korku yok. Ölürken korku yok. Kadirde korku yok. Mahşerde korku yok. Sırat'ta korku yok. La havfun alehim korku yok velahum <gülüyor> yahzenun onlar cennette dereceleri düşük olacak diye mahzun da olmazlar. Melekler onlara melekler onlara daha dünyadan giderken müjdelerler. Tetenzelu alehimul malaikatu ella takhafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti Rabbinizin vaat ettiği cennetle şimdiden sevinin. Müslümanlar yahu size cehennemin kapısını açıp da niye sizi korkutayım fazla Allah'ınızın aşkına ben meşrebim bu daima cennetin kapısını açık tutuyorum cennete doğru cennete doğru cennete doğru Müslümanlar Efendim? ümit ve yine ümit ve yine ümit İslam'da yeşşo ve la teyesu min revhillah İnnohu la illal Ama asilere gelince onu da söyleyeceğiz ayrıca. Evet, mümin kardeşim, daima ümitliyiz. Rabbimiz el-tahfına kılacak sarkılacak inşaAllahur Teala. O veli kulların sıfatından bahsederken tanımak için şöyle ayet vereyim kısaca: el ve kanu yatteku. İman etmişler ve 24 saat, 365 gün, bir ömür boyu iman neşesi ve ittika ittika güneşin günahın küçüğünden de sakınmışlar Allah ile beraber olmuşlar veli kullar bunlar birinci zümre bu üzerinde durursanız söz uzanur nur ger kalanın der isem fehvasınca saat biter ikinci zümre muhterem müslümanlar günahkar müslümanlar evet. birinci zümre Günahtan azami sakınan, Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle, ittika ile şahlanan şahika ve zirve insanlar. İkinci zümre yine Kur'an'a göre, göre. Estaizu billah. وَاَخَرُوا نَعْتَرَهُوا بِذُلُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاَخَرَ سَيِّعًا Hem günah işliyor, hem ibadet ediyor. Ya ya. Elbiseyi yıkıyor Ertesi gün yine kirletiyor Elbiseyi yıkıyor Ertesi gün yine kirletiyor Yani temiz elbise giymek Nasibi değil bu adam Seccadesinin üzerine Kalkıp saherde ağlıyor Affettiriyor Evden kapıdan çıkınca Yine büyük günahları işleyerek Yine kirleniyor yine kirleniyor Yine kirleniyor Bunlar ikinci zümre muhterem Müslümanlar Salih amelle Büyük günahı Allah korusun ya Rabbi Müminler Rabbim benim nefsimi de Sizin nefsinizde böyle olmaktan Korusun inşallah <gülüyor> Namaz kılıyor faiz yiyor Namaz kılıyor zina ediyor Namaz kılıyor içki içiyor o kılmıyor deyince <gülüyor> Ya biraz ağır mı olur acaba diyeceksiniz Müslümanlar Onun kitapta yeri yok Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacetmiyor, Eli arşa açılmıyor, alnı secdeye gelmiyor Onun kitapta yeri yok aşağıda göreceğiz muhterem Müslümanlar Evet hem namaz kılıyor hem büyük günah açlıyor. Hatta hacı amca. Ya. Oğlum aç bakalım şu televizyonu diyor. Gece yarlarına kadar çanak anten tabi veya kablo yayını. Evet muhterem Müslümanlar. Ne gelirse seyrediyor. Evet. Gelini, kızı, damadı, oğlu, karısı, dayısı, amcası oturmuşlar. Ne gelirse seyrediyor. Çıplaklar kampından tutunuz bilmem ne mahlukatına varıncaya kadar ne gelirse. Bu biri tabii. Evet muhterem Müslümanlar. Ya. Biri beyanat veriyor muhterem Biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Ya rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor bir gazete kupurunu mümin kardeşim kesmiş geçen cuma hocama verin demiş altı ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş altı ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş Hatta geçen 5 senede sıralıyor falan senede falan miktar falan senede falan miktar Muhterem Müslümanlar çok garip şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü. Yani 65 milyona hitap eden bir gazetenin kupürü. Burada diyor ki alkole başlama yaşı 16'ya kadar düştü diyor. Ortaokul talebesi uyuşturucu kullanmaya başladı muhterem Müslümanlar. Ya Ortaokul talebesi. Biliyorsunuz ilkokul 12 yaşta bitiyor aşağı yukarı. 13, 14, 15, 16'ya doğru çıkın. Ortaokul talebeleri arasında sigara zaten belli. Şu kadar yumurcaklar şuradan giderken bazen görüyorum sigara içiyor. Yani toplanmışlar 3-4 tanesi bir yerde sigara içiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş onların arasında bir başkası gelip oturuyor. Ulan diyor benim sigara daha çok keyif verici. isterseniz bir yakın bakalım şundan diyor. Genci orada o yavrucağızı avlamaya başlıyor. Daha ortaokul talebesi. Ve muhterem Müslümanlar. Bakınız bu 65 milyona sesleniyor. Alkolizm aile düzenini de bozuyor dedikten sonra cemaatime bunu olduğu gibi okuyacağım. Alkol bu millet için rakı ve emsal içkiler ne büyük facia ve felakettir kulağınız duysun diye araştırmalara göre Türkiye'de Türkiye'deki boşanmaların yüzde sekseni Müslümanlar Türkiye'deki boşanmaların yüzde sekseni aile içi şiddet ve kavgaların yüzde yetmişi ırza geçmeler ve tecavüzlerin yüzde altmışı cinayetlerin yüzde seksen beşi Trafik kazalarının yüzde 61'i, intiharların yüzde 58'i, içkiden ve alkolden geliyordu Ve esefle söyleyelim ki trafik devamlı kontrol ediyor, sayısız insanın ehliyetini alıyor ve ceza yazıyor. Şu kadar milyar ceza yazıldı diye. Niye? çok özür dilerim muhterem Müslümanlar hani ben isterseniz pek ağır söylemeyeyim dedem ağzı leş gibi kokuyor derdi ben öyle söylemeyeyim de ağzı içki kokuyor diyeyim hadi hafif söyleyeyim sizle evet o aleti tutuyor yüzde altmış beş sarhoş, yüzde elli sarhoş, yüzde kırk sarhoş filan o alet gösteriyor muhterem Müslümanlar ve ben müminler aklınıza, vicdanınıza, beyninize, inancınıza, imanınıza sesleniyorum ben Şurada dört yol kavşağına geliyorum tanıdığım bir komiser arkadaşa. Ya bu arabaları doldurmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam diyor işte kontrol yapıyoruz. E bu bir de şoförlerin ağzını kokluyorsunuz. Sarhoş mu değil mi diye bakıyoruz hocam diyor. E sarhoş olunca kaza yapıyor diyor. Eğer otobüste şu kadar ölü, bu kadar yaralı, eğer taksi ise kullanan ve yanındaki kişi öldü, üç kişi yaralı hastaneye kaldırıldı. Müslümanlar Yaralının da hali bir ömür boyu korkunç. Boynu kırılmıştır, beli kırılmıştır, kolu kırılmıştır. Onun da ne olacağı hiç belli değil. Öyle mi? Bunu kontrol ediyoruz diyor. Muhterem Müslümanlar, bu büyük günah işleyen hem de ibadet eden, Kur'an tabiriyle ve Aharun naatrafu bizinubihim, halatu amelan salihan ve akrasiye. İbadetle maşiyeti devamlı bir karıştırıyor bu aslanı Ya ya ya. Bir gün bakıyorsunuz cami kapısında, ertesi gün bakıyorsunuz mehane kapısında faraza. Halbuki ise Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim gerçek müminler, müttakilerdir diyor. Ve muhterem Müslümanlar, Buhari, Müslim hadisi, müttefekun aleyh bir hadis-i şerif. Bakınız sizi de beni de biraz korkutan bir hadis okuyayım size. La yezni zani hina yezni, who is a believer. Ve la yeshrbul khamera hina yeshrbu, who is a believer. la saliq hina Bir mümin mümin olduğu halde içki içemez diyor Peygamber Efendimiz. Bir mümin gerçek mümin olduğu halde zina edemez. ''Bir mümin gerçek olduğu halde yol kesemez, eşkıyalık ve hırsızlık yapamaz.'' diyor. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Buna iki mana vermişler, muhterem Müslümanlar. Biri, geçiştirme bir iman, köklü bir iman değil, kuma dikilmiş bir filize benzer, ani bir fırtına söker götürür ve selam Rabbimiz muhafaza bulur. Onun için bu tiplerin, ''Son nefesinde iman durumu dehşetli ve korkuludur Mevlamız esirgesin.'' İkinci manada, ikinci manada, muhyiddin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Bakınız muhterem müminler, muhyiddin Arabi de bu hadis-i şerife çok latih bir mana vermiş, Lâ yeznü sâniyü hinne ve huwa müminun bi azâbi cehennem. Cehennem azabına inandığı halde bu kimse zina edemez diyor. O anda cehennem azabına inanmıyor, azabı hatırlamıyor. Sadece nefsinin keyfini tatminle meşgul oluyor. Velâ yeşrabül hamre hinne yeşrabu ve huwa mümin. İçki içerken hani kader tokuşturuyor ya o anda cehennem ateşi hiç aklına gelmiyor. O anda cehennem ateşine inanmıyor diyor, onun için işiyor. Yoksa o anda Biriniz mümkün olsa da şu ampul bakınız bir saattir yanıyor muhterem Müslümanlar. Çözüm birini derseniz hemen elini çekiyor. Niye? Ampul alev gibi olmuş hocam yahu diyor. Pinki pink eriden 2400-2500 sunet dereceli hararet, dökümcüler potaya su gibi döküyorlar ya madeni. Onun 80 kat daha dehşetli cehennem ateşi. Onun 80 kat daha dehşetli cehennem ateşi. Buna inanan ağzına içki koyabilir mi? Buna inanan zina edebilir mi? Buna inanan haram işleyebilir mi? Buna inanan devlet kasasını soyabilir mi? Buna inanan fukara hakkına tecavüz edebilir mi? Buna inanan okkasını, tartısını, terazisini sahtekarlık temeline oturtabilir mi? Buna inanan millet ve devlet hakkına tecavüz bulunamaz muhterem Müslümanlar. Ve müminin, muhitin arabi, çok latif bir mana, çok latif bir mana, o anda büyük bir gaflet ve dalaletin içinde olduğu için bu büyük günahları hem işliyor hem de bir taraftan namaz kılıyor. Ya kılma denmez. Muhterem Müslümanlar bakınız Söz yanlış anlaşılmasın Namaz kılıyor e kılma denmez Hatta namaz kılmıyor Oruç tutuyor Var mı böyleleri Çok hocam Hani Ramazan Müslümanları deriz ya Muhterem Müslümanlar Ramazan-ı Şerif Geldi mi Vay Gömlekler yıkanıyor falan elbiseler ütüleniyor falan. Evin hatunu Diyor ya efendi sende bir fevkaladelik var Ne o yani telaşım Hani Bektaşi oruç tutmaz da sahura kalkarmış, Müslümanlar, Bektaşi oruç tutmaz da sahura kalkarmış, çok da acele edermiş. Hatun aman vakit geçiyor, çabuk sabah hazırla falan, bir gün hatunun şurasına gelmiş, ya oruç tutmuyorsun bizim işimize karşı sahurda iki ayağımızı bir pabuca koyuyorsun falan deyince, yahu sahura da kalkmayayım da yerli olayım demiş. ramazan Şerif'te muhterem Müslümanlar bakıyorsunuz, ey güzel falan, dolup taşıyor saflar, camiler falan. Daha bayram sabahı, amcanı John Bill, daha bayram sabahı hemen o masiyet mahallelerine, kötü sofralara, bilmem ne alemlerine hemen koşuyor. Ne yapıyorsun birader yahu, Ramazan'da oruç tuttun, e bayram ediyorum canım diyor. Muhterem Müslümanlar bunlar da ikinci zümre. Ben bu 6-8 yaşında yavrularıma bile vasiyet ediyorum. Sakın ola ki böyle insan böyle Müslüman olmayın. Hani biz samimiyet diyoruz ya Muhterem Müslümanlar. Samimiyet diyoruz ya. Allah'a ahit verdik biz. Onun yolunda olacağız. Onun yolunda öleceğiz teala her halükarda Rabbim senin dediğin olur her halükarda Resulüm senin yolun ancak gerçek yol her halükarda nur ve ışığım Hazreti Kur'an'ın nuru her halükarda libasım takkem her şeyim İslam için ve yine İslam için ve yine İslam için vay hocam be Asıl böyle mürtecilerle başımız dertte işte. <gülüyor> evet ikinci zümre, muhterem Müslümanlar ezanımız gene okundu. Gene mavzağa giremiyoruz tabi. Üçüncüyü dördüncü de söyleyivereyim de Kur'an'a göre hemen dersi keseyim fazla uzatmayayım inşallah. Evet bu sözü de tekrarlıyorum ki bir latife olsun diye Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'a giden yolda daim kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar ben cemaatıma şöyle diyorum ve nefsim için böyle istiyorum bin yıl ömrümüz olsa yolculuğa devam ediyoruz ya ömür yolculuğu karşıya kavşak geliyor kavşak geliyor kavşak geliyor levha var hani trafikte tek istikamet tek... gençler tek istikamet levhaları var ya sağa doğru bin yıllık yolculukta tek istikamet Allah'a doğru Allah'a doğru Allah'a doğru, yine Allah'a doğru. Üçüncü zümre, münafıklar muhterem Müslümanlar, has ve salih kullar, günahla ibadeti birleştiren günahkar kullar, üçüncü zümre münafıklar. Ki tabii izaha şiddete ihtiyaç var, çünkü vaktim de yok tabii. Sadece veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir buçuk sayfa ile Suratü Münafiqun diye. Müslümanlar uyanık olsun diye münafıklardan bahsediyor aziz cemaat bunlar Müslüman görülür her türlü gavurlığı yaparlar bunlara münafıklar denir küfrülü saklar küfrülü saklar perde ve duvar gerisinde insana yakışmayacak her şeyi yapar sonra çıkar lan bir Müslüman siz misiniz biz de Müslümanız be İnerken size mi indi Kur'an falan E yavrucağızım biz böyle bir şey demedik ki şimdiye kadar. Hepimiz Müslüman olalım, hepimiz mümin olalım, hepimiz muti olalım, hepimiz salih olalım diye ömür harcadık. Efendim sen de gel yahu. Hayır işine gelmez. sureta Müslüman görünüyor fakat seni hani gidi seni. Peygamber Efendimiz ümmetim üzerine en çok korktuğum bürüyorlar. İnne akhab fe ala ali mullisan Ummetim üzerine en çok korktuğum münafık dili söz yapan münafık diyor. Sözü lafı becerip ümmetimin gençliğini bir hassa ve ifal etme gücüne sahip münafıklardır diyor. Çünkü surete bakıyorsunuz Müslüman gibi yaşıyor ama içeriden bakıyorsunuz ya... müminler uzatmayacağım sözü çok şey söylemek isterim size fakat dam alça değnek kalkmaz ya. ya, onun için gelin Rabbimize ah dedelim ve isteyelim ya Rabbi bizi içi dışı başka insanlardan kılma diye ya. ben Allah'a hamd ederek 50 yıldır şöyle söylüyorum Müslümanlar bakın İçinizde hatırlayacaklar vardır Konuştuğum gibiyim Konuştuğum gibiyim Ne düşünüyorsam da onu size konuşuyorum Başka bir yönüm tarafım falan yok Benim için Benim için vereceğiniz kararı Verin Ne konuşuyorsam öyle düşünüyorum Ne düşünüyorsam öyle konuşuyorum ve hani levha falan da yapmışlar ya içi dışı bir müslüman ol filan diye Yüce Rabbimiz bize samimiyetle ruhumuzu Allah'a vermeyi mukadder kılsın inşallah. Allah. Münafıklar, muhterem Müslümanlar çok tehlikeli bir zümre Rabbimiz muhafaza buyursun. Onun için Resulullah en çok ümmetim üzerine onlardan korkuyorum diyor. İza رَعِتَهِمْ تُوَجِبُكَ اَصْلَامُهُمْ Onları gördün mü ya Muhammed? kelle kulak yerinde teacüp edersin ve in yekulü tesma li kavlihim konuştular mı gayet tumtıraklı konuşurlar baya da dinletirler ya ya ke ennehum müsenne de Kur'an benim sözüm değil ke ennehum huşubun müsennede. dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler dayanmış ve düzeltilmiş kerestelere benzerler ''Hümül yahsebûne <gülüyor> külle sayhatin aleyhim'' Elmallı merhum tefsirinde öyle diyor. Van'da bir gerçek mümin delikanlı ehe dese ta İstanbul'da bizim için öksürüyor derler. Bu kadar acayip de bir ahlakları var, anlayışları var. Ya mümin delikanlı ehe diyor işte. Yok efendim bizim için öksürdü diyor. ''Yahsebûne külle sayhatin aleyhim'' ''Hümül adû fâhverhum'' ''Kâtelehumullâhu ennâ ''Onlar korkunç düşmandır Hazret Muhammed'im'' Allah onlarla mukatele etsin ne acip aldatılmışlar evet dördüncü zümreyi de hemen kısaca söylüyorum muhterem Müslümanlar Estaizu Billah اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُلَٰئِكَ هُمْ شَرُّ onlar ki kafirler ve müşriklerdir ehli kitap ve putperestlerdir Allah'ı düşman seçenin akıbeti korkunçtur akılla onu idrak edemezsiniz. Onu ancak Allah bilir. Kafirler ve müşrikler onlar ateşte ebedi ve daim kalacaklar. <gülüyor> Yaratılmışların mahlukatı ilahiyenin en şerlisi onlardır diyor. Kelamı ilahi ve Kur'an-ı Kerim. Evet. Müşrikler ve kafirler. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden kılsın inşallah o tari daha beşikteyken oğlum Allah bir diyoruz parmak kaldırıyor dil yok daha biraz büyüyor oğlum Allah bir dil dönmeye başlamıştır Allah bir diyor biraz daha büyümüştür şöyle 3-4 yaşında Rabbim Allah dinim İslam kitabım Kur'an Peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselam diyor sonunu böyle çekiyor bir de muhterem Müslümanlar 7 yaşında 6-7 yaşında kızcağız nur gibi örtüsünü örtüyor etekliğini giyor. anne çarabımı da ver diyor namaz kılacağım diyor annesinin yanına duruyor becerebildiği kadar oğlan babasının yanında camiye doğru camiye doğru camiye doğru sallu ala rasulina Muhammed buyurun aşk ile kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasulüh kelimeyi tayyibe yi müncie yi mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek çene kapamak nasibi mukadder eylesin inşallah. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan iğna baylayan zümreyi salihine ilhak buyursun. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize dünyada saadet, ölürken selamet, kabirde sürur, mahşerde Allah'ın himayesi ve aksal gayemiz olan cennet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin al Fatiha.